2652 Abdurrahman bin Kasım. 2652 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Bu meysin kızı Esma, Ebu Bekir oğlu Muhammedi Beyda'da dünyaya getirdi. Durumu Ebu Bekir peygambere bildirince Ali sallallahu aleyhi ve hanımına hemen gurşetmesini ve ihrama girmesini emret. buyurdu. 2653 yine aynı. 2654 İbrahim bin Abdullah bin Huneyn'in babasından. Abdullah bin Abbasla ile Misver bin Mahrem'e evvada bir anlaşmazlığa düştüler. İbn Abbas ihrama girenin başını yıkayacağını misver ise yıkamaması gerektiğini ileri sürüyordu. Bunun üzerine İbn Abbas beni babam Ebu Eyüp el-Ensar'ın durumu sormam için gönderdi. Vardığımda babamı kuyunun iki direği arasında bir perdenin arkasına gizlenmiş yıkanırken gördüm. Selam verdim. Beni sana Abdullah bin Abbas ihramlıyken Resulullah başını nasıl yıkadığını sormak için gönder dedim. Babam elini perde olarak kullandığı kumaş üzerine koyarak başı görünecek kadar aşağı indirdi. Sonra da iki eliyle başını oğarak ve vesselamın işte böyle yaptığını gördüm. Buyurdu. 2655 İbn-i Ömer'den ve vesselam ihrama giren kimsenin elbisesini Zaferan kırmızı ya da alaçehri sarı ile boyamasını yasak etmiştir. 2656 Salim babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a ihrama giren kimsenin neleri giyemeyeceği soruldu. Aleyhisselatü Vesselam ihramlı kimse gömlek, bornoz, pantolon giyemez. Sarık saramaz. Ne zaferanla ne de çehre ile boyanan hiçbir elbiseyi giyemez. Mesle giyemez. Ancak takunya bulamayanlar meslerinin üst ve yanlarını keserek takunya haline getirip giyebilirler 2657 Safvan bin Yala bin Umeyye'den Biz Cirane'deyken Aleyhisselatü Vesselam'a bir görsem dedim o bir çadırda bulunuyordu o sırada kendisine vahiy geldi hemen, hemen Ömer bana işaret ederek gelmemi istedi kafamı çadırdan içeri soktuğumda ve Vesselam'a bir adam gelmişti Adam umre için ihrama girmiş fakat umre elbisesi yerine bir cübbe giymiş. Vücuduna da koku sürünmüştü. ve Vesselam'a Ya Resulullah ihram elbisesi yerine cübbe giyen kimse hakkında ne buyurursun dedi. Tam o sırada ve Vesselam'a vahiy geldi. O yüzden hırıltılı bir ses çıkarmaya başladı. Vahiy kesilip açılınca az önce soru soran nerede dedi. Adam huzuruna getirilince cübbeyi çıkar kokuyu yıka Sonra da ihrama yeniden gir buyurdu. 2658 Abdullah bin Ömer'den adamın bir ve vesselama ihrama giren kimsenin ne tür elbise giyeceğini giyemeyeceğini sordu. Ali sallallahu ve gömlek, pantolon, bornoz giyemez. Sarık saramaz, mest giyemez. Ancak takunya bulamayanlar mestlerin yan ve üst taraflarını keserek takunya haline getirmek suretiyle giyebilirler. Zaferan ve alaçehre sürülen hiçbir şeyi giymeyin dedi. 2659 İbn Ömer'den yine aynı 2660 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve konuşurken ihrama girip de İzer bulamayan şal var, takınya bulamayan mest giyebilir demiştir. 2661 İbn Abbas'tan yine aynı, 2662 İbn Ömer'den aynı, 2663 ve 64 yine aynı.